Derd oldu kardeş, derd oldu kardeş, derd oldu bana yine derd oldu kardeş. Zalimi zulmü, kafirin küfrü, tahtun hükmü, derd oldu kardeş, derd oldu kardeş, derd oldu bana yine derd oldu kardeş. Daha küçüktü, küçük çocuktu, baba koyununda. Küküttü, bomba sesinden pek de öpmüştü Derdoldu kardeş, derdoldu kardeş Derdoldu bana yine, derdoldu kardeş Zalimi zulmü, kafirin küfrü, tağutun hükmü Derdoldu kardeş, derdoldu kardeş Derdoldu bana yine, derdoldu kardeş Mescid-i Aksa işkan altında dünyayı sarmış zulüm her yanda işte derduldu bana onda dert oldu kardeş dert oldu kardeş derd oldu bana yine dert oldu kardeş zalimi zulmü kafirin küfrü taútun hükmü Derdoldu oldu kardeş dert oldu kardeş Derdoldu bana yine derdoldu kardeş Irak, Filistin, Çeçenistan'da Kardeş bacınar feryat fiyanda Kafir kudurmuş büyük isyanda Derdoldu kardeş, derdoldu kardeş Derdoldu bana yine derdoldu kardeş Zalimi zulmü, kafiri küfrü, tağutun hükmü Derdoledu kardeş, derdoldu kardeş Derdoldu bana yine derdoldu kardeş Derdoldu kardeş, derdoldu kardeş Derdoldu derd bana yine derdoldu kardeş Zalimi zulmü, kafirin küfrü, tağutun hükmü Derdoldu kardeş, derdoldu kardeş derdolu bize yine derdoldu kardeş